Çocuk bahçesi. <Sessizlik> Heyecan Sirkinde 2. bölüm. Yazan Enid Blyton. Uygulayan Vedat Yazıcı Yöneten baykan Saran Efekt Metin Mardun Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Bozkurt Kuruç Jacques Erdal Küçükkömürcü David Murat Memikoğlu Maria Işık Şimşek ...Tommy Haluk Yüce... ...Kaplandan Nurtekin Odabaşı... ...Lon Münir Caner... ...Bay Brown Mete Dönmezer. Üç kardeş... ...Jacques, David ve Maria... ...yaz tatilini nasıl geçireceklerini düşünürlerken... ...yaşadıkları kasabaya sirk gelir... Çocuklar sirkte çalışan Tomi ile tanışırlar. Sirk gösterilerini izleyerek eğlenebilecekleri için sevinirlerse de bu sevinçleri uzun sürmez. Sirkin mavi göl kıyısında kamp kuracağını Tomi'den öğrenirler. Bunun üzerine Jack, sirk yakınında kamp kurarak tatillerini geçirebileceklerini söyler. Jack'ın bu düşüncesine David ve Maria da sevinçle katılırlar. Babaları komşularından ödünç olarak kapalı bir araba alır. Çocuklar göl yakınındaki çiftlik sahibi dostları Brown'lardan yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler, çiftlikteki telefondan evlerini arayabileceklerdir. Kamp hazırlıkları tamamlanınca, üç kardeş köpekleri Puffy'i de alarak yola çıkarlar. Gezinin ilk gününü çiftlikte geçiren çocuklar, ertesi gün göl kıyısında kamp kuran sirkin yakınında konaklarlar. Tommy onları gördüğüne çok sevinir. David'le Maria ise sirki gezmek fikrini ortaya atarlar ama... Tommy den amcasından çekinmektedir. Yine de onları kıramaz... ...ve sirk müdüründen izin almaya çalışacağını söyler. Artık çocuklar sirke çok yakın bir yerde... ...kamp kurdukları için... ...her gün görüşmektedirler. Senin bu ponga harika bir şempaze doğrusu. Kim bilir sirkte ne numaralar yapıyordur. Evet evet. Seyircileri kahkahadan kırar geçirir. Dan amcam sirkin baş palyaçosudur ama Pongo ondan aşağı kalmaz. Onu sirkte oynarken görmek isterdim. Bak çayımız ne güzel demlendi. İçersin değil mi Tommy? <gülüyor> Teşekkür ederim Maria içerim. İyi ki geldiniz Jack. Öyle sıkılıyordum ki. Bu kalabalıkta bunca eğlenceli iş varken neden sıkıldığını anlayamıyorum. Evet yöneticisiyle, eğiticiyle görevlilerle 60 kişilik bir sirk bu. Ama benim yaşımda beni anlayabilecek bir kişi bile yok. Senin yaşında olması şart mı Tommy? Ee, dan amcam var ya. Aa, çayın tamir hmm, Teşekkür ederim Dan amcam son zamanlarda çok değişti Hele cambaz don sirke katıldıktan sonra Bana farklı davranmaya başladı Eğer dan amca ile karşılaşırsanız Ne olur ona saygılı davranın Öfkelendiği zaman kaplan kesilir Sirkte kaplandan derler ona zaten Kaplandan ha Vahşi bir yırtıcı demek Ayrıca yalnızlığı da çok sever Zaten tek dostu cambaz dondur Kuyu kaplandığına benzer mi? Yok <gülüyor> Yo, tam tersi. Yani biraz aptalcadır. Etki altında kalır. E, sizin anlayacağınız amcamın her dediğini yapar. Ama bakın hakkını yemeyelim. İyi bir cambazdır o. Maymun gibi çeviktir. Düz bir direğe bile tırmanabilir. Bir keresinde bir binanın su borusuna tırmandığını gördüm. Dip üstünde yürüyebilir mi? E, yürümek ne kelime dans eder. Tommy sizin sirkten biri çıktı. Buraya doğru geliyor. Ah. Lan, bu cambaz loğun. Niye çekiniyorsun Tommy? Çekinecek ne var? Tommy kimlerle konuşuyorsun? Ee, şey, Arkadaşlarım mı? Hmm, arkadaşlarım mı? <gülüyor> ne zamandan beri arkadaşım bu çocuklar? Ee, kasabadan geçtiğimiz zaman tanışmıştık efendim. Hmm, demek buraya kamp kurdunuz. Evet. Acaba bu araba sizin mi? Evet bizim. Hmm, çok da güzelmiş. Anlaşılan sizler varlıklı kişilerin çocuklarısınız <gülüyor> Pek sayılmaz efendim Hadi canım yalan söyleme Atınız var, arabanız var Biz hiç yalan söylemeyiz efendim Araba bizim değil Komşudan ödünç aldı babam hmm, Yanınızda büyükleriniz yok mu? Hayır, büyük olarak ben varım kardeşlerimin yanında Bir de yabancıları Yanımıza yaklaştırmayan köpeğimiz Pat Yaklaşırsam ne olur? ha? atlayın, sizi parçalamaya kalkan. Bana bak küçük kız, beni köpeğinle korkutamazsın. Köpeklere yola getirecek çarelerim vardır benim. Neyse, sizinle uğraşacak değilim. Ee, yalnız şunu söylemek istiyorum, kampınızı gidip başka yerde kurun. Anlaşıldı mı? Tommy, senin de yabancılarla konuştuğunu amcana söyleyeceğim. Canbazdoğan sizden hoşlanmadı Çok kötü Hep Maria'nın yüzünden Çeneni tutsaydın böyle olmazdı Maria Köpeğimle alay ederken susacak mıydım yani Bundan böyle köpeğinize dikkat edin çocuklar Gerekirse geceleri bağlayın Ne demek istiyorsun Tommy e, Pafi birden ortadan kaybolabilir Ne Pafi senin bildiğin köpeklerden değildir Hiç kim sonra kolay kolay ortadan kaldıramaz Senin kaplan amcandan daha sert bir köpektir o Maria ne olur Pafi'nin başına bir şey gelmesini istemem Sadece uyarıyorum sizi. Cambazdon olanları amcama anlatacaktır. Tommy haklı Maria. Dikkatli olmalıyız. Sonra cambazdon burada kamp kurmanızdan da hoşlanmadı. <gülüyor> Onun hoşlandığı şekilde mi... ...davranmak zorundayız Tommy? Yok hayır. Ama ben diyorum ki Canbaz uyarısından sonra kalmanız doğru olmaz. Sirkten biraz uzaklaşmanız çok iyi olur. Merak etmeyin ben yine gelir sizi görürüm. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bir dakika David bir dakika. Sizlerden ben sorunluyum. Ne Paffin'in. ...ne de bizim başımıza bir şey gelsin İstan Biz buraya güzel bir on gün geçirmeye geldik. Kampımızı şu ilerideki tepeye kurarız. Olur biter. Ama abi... Böyle adamlarla çatışmaya gelmez. Tommy de bizi uyardığına göre dediğini yapmalıyız. Teşekkür ederim Jack. İçimi rahatlattın. Karar senin abi. Ama sirkeye yakın olmak çok güzeldi. Değişik renkli bir dünya. Hele gösteriler olduğu zaman kim bilir ne kadar eğlencelidir. Kalabalık, alkışlar... Evet, o alkışların altında kan ağlayan bir yürek Yaptığın bir yanlış, elinde olmayan bir hata yüzünden Amcandan dayak yemiş bile olsan gösteriye çıkmak zorundasın Gösteriye çıkacaksın, olmadık numaralar yaparak seyircileri güldüreceksin Evet, yüreğin kan ağlasa bile Ben de palyaço olarak her zaman neşeli insanlar olduklarını sanırdım Böyle olmadığı amcamdan belli değil mi? Sert yaradılışlıdır ama baş palyaço olarak seyircileri kırar geçirir Neyse ben sirke döneyim artık Hemen toplanacak mısın Jack Toplanıncaya kadar hava kararır gecikiriz En iyisi geceyi burada geçirmek Gitmeden önce sirki gezmek isterdim Ben de sizi gezdirmeyi çok isterdim Maria. Ama cambaz size karşı tutumu ortada Biraz zor ee, Yine de sirk yo, müdürüne... hayır, hayır Tommy Senin başını derde sokmak istemeyiz Hiç konuşmaz sirk müdürüyle Çok isterdim biliyorsunuz o... yo, yo, yo. Yarın sabah seni görebilecek miyiz Tommy biz gitmeden önce yani. Gelmeye çalışırım Jack. Seni de uykun mu kaçtı Puffy? Evden uzakta geçirdiğimiz ikinci gece bu. Kır hayatına alışacağız. Dinle Puffy. Karanlık gecenin sessizliğini bölen cırcır cır böceklerini duyuyor musun? <gülüyor> Duyuyorsun demek. Güzel. Bu gece de ne kadar karanlık. Hadi kes artık şu ağlamayı. Çocukları uyandıracaksın. Sanırım hakkım var Papi. Birileri geliyor. Hadi sessizce bekleyelim. Kim olduklarını biraz sonra öğreniriz. David, ne oluyor? Puffy neden ağlıyor? Galiba gelenler var. Ne? David, ver bakayım feneri bana. O oh, siz Bugün size buradan gitmenizi söylemiştim Biliyorum Neden gitmediniz Neden sözümü dinlemediniz İyi Ama gitmemizi neden istiyorsunuz Şirke yakın kamp kurmak yasaktır da ondan Ben hiç duymadım Bana bak sen bizimle tartışmaya mı kalkıyorsun Yok yok yok Öyleyse hemen çekip arabanızı gidersiniz buradan Ya denileni yaparsınız Ya da köpekleri üstünüze saldırtırım Anladınız mı Böyle bir şey yapabileceğinizi sanmıyorum Suçlu duruma düşersiniz Polis sizi tutuklar Bizi korkutmaya çalışıyorsun Yok Hayır efendim hayır Sadece bizi kovmaya hakkınız olmadığını söylüyor. Bana bak delikanlı tartışmayı bırak Buradan uzaklaşmanızı istiyoruz Sirkten bir hayvan katsa Vahşi bir hayvan ya da yılan Başınıza bir şey gelse Asıl biz o zaman suçlu oluruz Gecenin karanlığında hiçbir yere gidemeyiz Lütfen bizi rahat bırak. Hala inat ediyor Şunların biraz gözünü korkutayım daha Duru yapma loğum Kudurmuş mu köpek? Yaklaşma dedim sana gel buraya Neredeyse boğazıma sarılacaktı Beni dinlemedin Yarın sizi burada görürsem Asıl polise ben giderim anlaşıldı mı? Sizden davacı olurum Arkadaşım da tanıklık eder Başınız derde girer Yürü lan. <Gülüyor> Gittiler Çok korktum abi Gerçekten polise giderler mi dersin? Sanmıyorum neden bizimle uğraşıyorlar Bilmiyorum Söylediler ya hayvanlar yüzünden Buna inanmıyorum ya Ama gene de bizim için yapılabilecek en iyi şey buradan uzaklaşmak Hadi Elimizi çabuk tutup Bir an önce toparlanalım hadi çocuklar Buradan gittiğimize sevinecekler Neden sevinecekler Evet sanırım sevinecekler Doğrusunu isterseniz Bu işin içinde bir iş var gibi geliyor bana Ne olabilir dersin Şuraya bakın Tommy ile Dan amcası geliyor Sanırım bize güle güle demeye geliyorlar e, e, Yalnız gelemedim Dan amcam da size şey... Kes sesini Siz burada olduğunuz için Bu çocukta sirkte bütün işlerini serdi. <gülüyor> Bakıyorum toparlanmışsınız Ee, nereye gideceksiniz bakalım Karşıdaki tepeye A tepeye demek Tepeye gideceğinize etene kamp kurun hayvanın niye yokuşa süreceksiniz yazık değil mi Biz tatil yapıyoruz baydam Canımız nereye isterse oraya gitmek istiyoruz Aaa öyle mi pekala Pekala siz bilirsiniz yolunuz açık olsun Umarım yeniden karşılaşmayız Amca Hımm ...yolun yarısına kadar ben de onlarla gidebilir miyim? Sen hiçbir yere gidemezsin. Bundan böyle eğer karşılaşırsan... ...onlarla konuşman da yasak. Anladın mı? Ee, amca, amca, onlar benim arkadaşım. Size bir zararları dokunmadı ki. Fazla konuşma! Onlarla arkadaş oldun, tembelleştin. Git de köpeklerle ilgilen. Yoksa sözümü dinlemediğin zaman... ...ne olacağını çok iyi biliyorsun. Peki. Üzme kendini Tommy. Biz seni seviyoruz. Dur oğlum dur İşte çiftliğe geldik çocuklar Bay Brown da buraya geliyor eh, Hoş geldiniz çocuklar Ne o kampınız kısa sürdü Dönmeye mi karar verdiniz yoksa Yok hayır sirk yakınında kamp kurmaktan vazgeçtik Tommy'yi görmediniz mi? Gördük görmesini e, Tanımadı mı sizi Köse adamlardan korktuk Neler olup bittiğini bana anlatır mısın Jack <Gülüyor> Tommy'nin amcasıyla Canbaz Sirk yakınında kamp kurmamızı istemediler biz de karar verdik gölün yakınındaki tepeye çıkıp orada kamp kuracağız. Ama yola çıkmışken çiftliğinize uğrayıp sizi görmek istedik. Oh, çok iyi ettiniz çocuklar. E, i̇sterseniz burada bir süre kalabilirsiniz. Yok bu olmaz Bay Brown. Yalnız gelmişken yiyecek bir şeyler alalım. Oh, tabii tabii. E, hemen hazırlayayım. E, yumurta, tereyağı, peynir sonra sucuk. <gülüyor> ha, e, hadi ben bunları hazırlarken siz de içeriye gidin de eve telefon edin. Oh, çok teşekkür ederiz Bay Brown. <gülüyor> Ben de <gülüyor> Hepiniz sırayla konuşursunuz canım <gülüyor> Heyecan sirkinde adlı sürekli oyunun ikinci bölümünü dinlediniz Üçüncü bölümde buluşmak umuduyla